Zuhruf Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Apaşık kitaba yemin olsun ki Şüphesiz ki biz akıl edesiniz diye Onu Arapça bir Kur'an kıldık O katımızdaki ana kitaptadır Yücedir Doğru hükümler içermektedir Siz haddi aşan kişiler oldunuz diye sizi zikirden yani Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Daha önceki milletlere nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ederlerdi. Biz bunlardan daha zorba olanları da helak etmiştik. Nitekim öncekilerin örneği geçmiştir. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan onları elbette güçlü olan bilen Allah yarattı derler. Allah yeryüzünü size beşik kılan... Ve doğru gidesiniz diye orada size yollar yaratandır. Gökten bir ölçüyle su indiren de odur. Biz onunla ölü şehri yani toprağı canlandırırız. Siz de mahşer için işte böyle çıkartılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan, sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var eden de odur. Böylece o hayvanların sırtına binip gemilerin üzerlerinde yerleşince... Rabbinizin nimetini anarak şöyle diyesiniz diye bunları yaratmıştır. Bunu bizim hizmetimize veren Allah yücedir. Yoksa biz bunları hizmetimize yanaştıramazdık bile. Şüphesiz ki biz sadece Rabbimize döneceğiz. O müşrikler kullarından bir kısmını Allah'ın bir parçası saydılar. Şüphesiz ki müşrik insan apaçık bir nankördür. Yoksa Allah yarattıklarından kızları kendisine aldı da Oğulları size mi seçip ayırdı O müşriklerden biri Rahman'a yakıştırdığı kız çocuğuyla müjdelenince Öfkelenerek yüzü simsiyah kesilir Ve şöyle derdi Süs içinde yetiştirilip Mücadelede açık olmayan Yani savaşta kavgada mücadele edemeyecek olan bir kız mı Bana müjdeleniyor Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar O meleklerin yaratılışına şahit mi olmuşlar Şahitlik iddiaları yazılacak ve sorguya çekileceklerdir Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık dediler Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur Onlar yalandan başka bir şey söylemeyenlerdir Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı tutunuyorlar? Hayır Şüphesiz ki babalarımızı böyle bir din üzerinde bulduk Biz de onların izleri üzere gidenleriz dediler Senden önce de hangi şehre uyarıcı göndermişsek Oranın şımarıkları mutlaka ''Şüphesiz ki babalarımızı böyle bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izlerine uyanlarız.'' derlerdi. Elçi, ''Ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem yine de bana uymaz mısınız?'' deyince, onlar, ''Doğrusu biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz.'' demişlerdi. Biz de onlardan intikam almıştık. Bak yalanlayanların sonu nasıl olmuştu? Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti, ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ancak beni yoktan yaratan Allah başkadır. Şüphesiz ki o beni doğru yola ulaştıracaktır. Allah bunu yani İbrahim'in bu sözünü ardından geleceklere devamlı kalacak bir söz olarak bıraktı ki insanlar gerçeğe dönsünler. Doğrusu ''Bunları da atalarını da kendilerine gerçek ve onu apaçık tebliğ eden bir elçi gelinceye kadar barındırdım. Kendilerine o gerçek yani vahiy gelince de bu bir büyüdür. Şüphesiz ki biz onu inkar edenleriz.'' dediler. Devamla da ''Bu Kur'an iki şehirden birer büyük adama indirilmeli değil miydi?'' dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti yani vahyi onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden hayırlıdır. İnsanların küfürde birleşmiş tek bir ümmet olma tehlikesi bulunmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını, ve çıkacakları merdivenleri elbette gümüşten yapardık. Evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları da gümüşten yapardık. Onlara çeşitli ziynetler de verirdik. Ancak bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Ahiret ise Rabbinin katında muttakilere yani duyarlı olanlara özeldir. Kim Rahman'ın zikirine yani Kur'an'a karşı kör davranırsa, ondan yüz çevirirse... Yanından ayrılmayan bir şeytanı ona sardırırız. Şüphesiz ki bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Arkadaşı bize yani huzurumuza gelince şeytana yönelerek ah keşke benimle senin aranda iki doğular kadar uzaklık olsaydı. Ne kötü bir arkadaşmışsın sen diyecektir. Haksızlık ettiğiniz için pişmanlığınızın Bugün size hiçbir yararı olmayacaktır. Şüphesiz ki siz azapta ortaksınız. Sağırlara sen mi duyuracaksın? Veya körleri ve apaçık sapkınlıkta olanları sen mi doğru yola ulaştıracaksın? Biz seni onlardan alıp götürsek de şüphesiz ki onlardan intikam alırız. Veya onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösterebiliriz. Şüphesiz ki bizim onlara gücümüz yeter. Sen sana vahyettiğimize sımsıkı sarıl. Elbette sen doğru yoldasın. Şüphesiz ki o Kur'an senin ve kavmin için gerçeği hatırlatan bir öğüttür. İleride ondan sorgulanacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize yani onların ümmetlerine sor, Rahman'ın peşi sıra tapınılacak ilahlar edinin diye emretmiş miyiz? Yemin olsun ki biz Musa'yı delillerimizle Firavun'a ve yöneticilerine göndermiştik de Musa, ''Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim.'' demişti. Onlara delillerimizi getirince hemen onlara gülmüşlerdi. Onlara gösterdiğimiz her bir delil diğerinden daha büyüktü. Gerçeğe dönsünler diye onları azapla yakalamış, cezalandırmıştık. Musa'ya şöyle demişlerdi. ''Ey büyücü, sana verdiği söze göre bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz.'' Onlardan azabı yani sıkıntıyı her açıp kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönmüşlerdi. Firavun kavmine seslenip şöyle demişti. Ey kavmim Mısır'ın hükümdarlığı ve altımdan akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Hala gerçeği görmüyor musunuz? Yoksa ben kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda bulunan şu adamdan daha hayırlı değil miyim? Ona altından bilezikler verilmeli. Veya beraberinde melekler gelmeli değil miydi? Firavun kavmini küçümsemiş, onlar da kendisine boyun eğmişti. Şüphesiz ki onlar yoldan çıkmış bir toplumdu. Böylece bizi öfkelendirdiklerinde onlardan intikam almış, hepsini denizde boğmuştuk. Onları sonradan gelenlerin geçmişi ve ibretlik örneği kılmıştık. Meryem oğlu İsa Kur'an'da bir örnek olarak anlatılınca, Kavminden bazıları hemen sevinç çığlıkları atmaya başlamışlardı. Müşrikler, bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu demişlerdi. Bunu sana ancak tartışmak için örnek vermişlerdi. Doğrusu onlar kavgacı bir toplumdur. O İsa kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldan başkası değildir. Dileseydik elbette içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz ki o son saat için bir bilgidir. Ondan şüphe etmeyin ve bana uyun. Bu dost doğru yoldur. Sakın şeytan sizi doğru yoldan engellemesin. Şüphesiz ki o sizin için apaçık bir düşmandır. İsa apaçık delillerle geldiği zaman şöyle demişti. ''Ben size elbette hikmet yani doğru hükümler getirdim ve ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size elbette açıklayacağım.'' Allah'a karşı takvalı olun ve bana itaat edin. Şüphesiz ki Allah, yalnızca O, benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin. Doğru yol budur. Çeşitli gruplar İsa hakkında kendi aralarında ayrılığa düştüler. Elem verici günün azabı nedeniyle zalimlerin vay hallerine. Onlar farkında değillerken o son saatin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? O gün muttakiler yani duyarlı olanlar dışında Bütün dostlar birbirine düşman kesilirler Ey kullarım bugün size korku yoktur Siz üzülmeyeceksiniz de Onlar ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullardı Cennetliklere şöyle seslenilecektir Siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak cennete girin Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılacaktır Orada canlarının istediği Gözlerinin hoşlandığı her şey vardır Siz orada ebedi kalacaksınız Onlara işte yaptıklarınıza karşılık size miras olarak verilen cennet budur Orada sizin için bol bol meyveler vardır Onlardan yersiniz denecektir Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi kalıcıdır Azapları hafifletilmeyecektir Onlar orada kurtuluştan ümit kesmişlerdir biz onlara haksızlık etmedik fakat onlar kendilerine yazık edenlerdi. Cehennemlikler, ey mahşer meleği olan Malik, Rabbin bizim hakkımızda ölüm hükmünü versin diye seslenmiş, o Malik de şüphesiz ki siz böyle kalacaksınız demiş olacaktır. Biz size elbette gerçeği getirmiştik fakat çoğunuz gerçeklerden hoşlanmıyorsunuz. Yoksa müşrikler bir işe kesin karar mı verdiler? Doğrusu kararlı olan biziz. Yoksa onlar sırlarını ve gizli konuşmalarını Duymadığımızı mı sanıyorlar Aksine o sır ve konuşmalarını Yanlarındaki elçilerimiz Yani melekler yazmaktadır Di ki Rahman'ın herhangi bir çocuğu olsaydı Elbette ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum Göklerin ve yerin Rabbi Arşın da Rabbi olan Allah Onların yakıştırdıklarından yücedir Sen şimdilik bırak da Kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar Borç işlere dalsınlar, oynasınlar Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da O doğru hüküm verendir, bilendir Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin otoritesi Sadece kendisine ait olan Allah ne yücedir O son saatin bilgisi yalnızca onun katındadır Yalnızca ona döndürüleceksiniz onun peşi sıra yalvardıkları varlıklar şefaat yetkisine sahip olamazlar. Ancak bilerek gerçeğe şahitlik eden melekler hariç. Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Nasıl da gerçeklerden döndürülüyorlar. Peygamberin ey Rabbim demesine yemin olsun ki şüphesiz ki bunlar iman etmeyen bir toplumdur. Şimdilik onlardan yüz çevir ve onlara selam de. İleride gerçeği bilecekler